Mest ile yatılır mı? Öğlen namazında abdest alıp mest giysek ve, yata, e, ve yatarken çıkarmasak e, Sabah namazında mest ile abdest e, tekrar alabilir miyiz? E, bir de mestte iğne ucu kadar bile bir delik olsa özelliği kaybedilmiş olur mu demişler. Mestte e, en fazla ayak parmaklarından o küçük parmaklardan 3 parmak kadar bir delik olursa Yırtık sökük olursa bunun bir zararı olmaz ama üç parmak olunca artık o meste mesih yapılamaz. Diyelim ki iki parmak genişliğinde bir sökük oldu, yırtık oldu, onun bir engeli olmaz. Tabii ki onu da o halde bırakmamak lazım. Fırsat bulur bulmaz yani. hemen dikmek lazım. Diğerine gelince diyelim ki bugün öyle vaktinde mesti giydim, abdest aldım, meshettim. Ertesi gün o saate kadar o mest geçerlidir, yatarken ayağımdan çıkarmasam da e, o vakta çıkarmadım takdirde ertesi gün o vakta kadar ayağımda kalabilir. Yani, yani 24 saat geçerliliği vardır, geçerliliği var. ayaktan çıkmadıkça. Ha, ayaktayken uyuyabilirsiniz, onun bir engeli yok.